Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürsap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürsap. 94.9 açık radyatdayız. Kamusla güreşiyoruz. Kelimelerle olan yolculuğumuz devam ediyor. Sosyal medya hesabımıza atlatalım. Kamusla güreş gmail adresimiz var. Instagram adresimiz var ve Twitter adresimiz var. Aktif olarak Twitter'ı kullanıyoruz diyebiliriz. Oradan podcastlerimize ulaşabilirsiniz. Ben Açık Radyo'nun kendi sesten de podcastlere bizim ve diğer programcıların kayıtlarına ulaşabilirsiniz böyle <gülüyor> Evet sevgili dinleyiciler malum bu yayın dönemi zihin süreçleri üzerinden vardığımız bazı sözcükler var onlarla ilerliyoruz karakterle ilgili bitirişi aslında Alper Hasanoğlu ile yapmıştık gene evet. radyomuz programcısı ve oradan da ruha geçiş yapmıştık yani 3 program sürdü biz 2 program diye planlamıştık ama hem karakter hem ruhtan bahsederek ilerledik Hatta program e, o kadar dolu dolu geçti ki arda e, arda kayıtı aldık. E, sonunda malum e, sözlük e, çalışması olduğu için bir nevi programımız. E, bir takım kelimelere anlamlara varıyoruz. Varamadık bile. Paldır küldür bitirdik. Hoşçakalın deyip. E, hatta bu paldır küldür başlamadan ben bugünün e, dinleyicisi olan Oya Öz, Öz Aslan'a da teşekkür ediyorum. Paldır küldür teşekkür ediyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, <gülüyor> Böyle çok süratli gidince... Ee, <gülüyor> Sağ olsunlar eksik olmasınlar Oya Hanım evet. ee, Efendim e, Alper bize e, Karakter ve ruha dair e, Varmış olduğu e, Sözcükleri yolladı Bugün yeni bir konuğumuz var çünkü Yeni konuğumuza geçmeden eski konuğumuzun e, Tamamlayalım e, Sözcükleri Olur. yolladığı Bilgileri e, Mizaç, benlik Ben nefes Bilinç dışı Ve alt ben sözcükleri bir de Almanca Geist sözcüğünü de yollamış malum ruh hmm. anlamına geliyor fakat küçük ve ilginç bir hikayesi var aslında 17. yüzyılda Danimarkalı bir bilim adamı araştırmalar yaparken doğalgazı buluyor. Evet. Ve doğal gazın karşılığı olarak Geist sözcüğü ilk kez doğal gaza verilen Allah Allah. bir isim. Çünkü biraz sonra da inceleyeceğimiz gibi bir nefes ve uçucu şeylere hmm. verilen karşılığı da var. Ondan sonra Geist felsefede bildiğimiz Tin Ruh manasında kullanılır oluyor. Aslında ee, kelimelerin e, yolculukları ne kadar ilginç. Çok. Bu bu kelimeden de iyi deniyi anlıyoruz. Evet. Doğalgazdan nereye, değil mi? Evet. Bugünkü konuğumuzla o hikayeleri çok daha derin inceleyeceğiz aslında. Ee, Alper Asanoğlu ile şöyle bir noktada kalmıştık. Kendisine buradan bir kere daha selam ediyoruz. En son e, demişti ki her ne kadar ruhsal e, rahatsızlıklar, ruh bilimi, ruh doktoru başlıkları altında karşımıza gelse de e, psikolojinin ve psikiyatrinin ruha dair verdiği bir tanım yok demişti evet. oysa şimdi tanımın çok fazla olduğu bir alana felsefeye kayıyoruz ve e, yanımızda e, benim sevgili hocam da diyebileceğim <gülüyor> <gülüyor> sevgili Hakan Yücefer var hoş Merhaba. geldin Hakan'ın e, bir özgeçmişine dair bir paylaşımda bulunayım 1980 İstanbul doğumlu Koçlu Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Doktora tezini Paris 1 Üniversitesi'nde Aristoteles'in ruh anlayışı üzerine yazdı. Yeah. E, Gilles Deleuze'ün Bergsonculuk e, Otonom Yayınlarından 2006 yılında Kıvrım, Leibniz ve Barok Bağlam Yayınları 2006 yılında Issız Ada ve diğer metinler Ferhat Taylan ile Bağlam Yayınlarından yine 2009 yılında ve Anlamın Mantığı Norgun Yayınlarından 2015 kitaplarını çevirdi. Kogito dergisinin Jille Döloz ortadan başlamak başlıklı Döloz özel sayısının editörlüğünü yaptı aynı zamanda. Sayı 82 kış 2016 sayısı olduğunu hatırlatalım. ...böyle. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk tekrardan. Evet, ben Hakan Yücefer'i ile ilgili... yapı Söküm'ün Şiddeti e, Seminer dizisinden evet. tanımış... ...ve hayranı olmuştum. <gülüyor> Şu an bunu maçip ediyorsunuz. Ay, yani. Ama öyle gerçek bu. Hep böyle birbirlerine sürekli övgülerde bulunurlar ya... ...ya da film artistleri. Film çok iyiydi, yönetmen iyiydi... ...herkes öyle değil gerçekten... Çok beğendim o yüzden Aa, çok çağırdım. Çok Niye yoksa çağıralım çağırdı. ya, yoksa Efendim? <gülüyor> <gülüyor> evet, e, şimdi biz e, ruha yeni başladığımız için e, bir parça ruhun etimolojisi ve anlamı ile ilgili Kerem'le konuşacağız. E, sonra zaten uzmanlık alanı da olan e, Aristoteles de ruh anlayışı ilgili çalışmış, hem de e, Platon, e, neydi e, hocam? Hepsi bakolunce cebinden çıkmıştır gibi olan yani, tanım evet, var. Şey, White dedin meşbu sözü. Yani bütün Felsefetâi Platon'a düşünmüş dipnotlardır diyor. İşte ona Avisto'yu da eklersek yani bugün Felsefetâi'nin iki büyük figüründe işte ruhun nasıl düşünüldüğünü görmüş olacağız. Tamam. Evet. Bugün ve devam evet. edeceğiz ve, <gülüyor> Gibi görünüyor. E, efendim ben İsmet İkibol'un e, Türk dilinin etimolojik sözlüğüyle e, başlıyorum say yayınlarından. Ruh Arapça rihten geliyor. E, yel soluk manasında... E, elrih, eseniel gene soluk manasında bir sözcük sonraları ruh e, bu yaratılanlara e, dirlik veren güç e, anlamına dönüşüyor ve İslam diniyle Türk diline geçiyor hmm. e, Arapça zaten ervah, evet Arapça çoğulu ervah öz Türkçe karşılığı da tin e, İsmet Seki Eyüboğlu başka dillerdeki karşılıklarını da vermiş bu arada divan yazınında öz can anlamında da kullanılıyor ruh Evet. E, latince de e, anima, essentia e, gene gel soluk sözcüklerini veren köklerden e, oluşan sözcükler Eski Yunanca'da spiritus e, ve saike Saike gene soluk ve rüzgar anlamına geliyor Yanlışım olursa lütfen düzelt Hakan Spiritus latince Eee, evet. eski, evet, eski Yunanca. Eski Yunanca. Ee, bir dakika. Biz ne dedik? Burada evet, ben de. Ama o çok. Önemli. Ha ben aynen İsmet'teki Eyboğlu'nun söylediğini tamam. söyledim. Bir daha düzeltme yapar mısın? E, spiritus misin? Latince'si. E, Yunancası da pneuma olabilir ya da psyche. Evet, pneuma, ha, da, pneuma da var. Evet. Doğru. Tamam. Bu İsmet'teki Eyboğlu'ndan ufak bir hatayla aktarmış olduk. İtalyancaya gene anima aynen geçmiş spirito da kullanılıyor. İspanyolcada alma. Bu ilginç geldi. Alma ismi çok var çünkü İspanyolcada. Ha evet doğru diyorsun. Evet ruh demekmiş. Espiritu, esencia. Hızlı da de var değil mi? <gülüyor> Ruhla ilgili. ruhi. Ruhsar, ruhi evet var. Evet, Ruhsu var. Evet. Alma Ee, bu arada e, Hakan Yücefer biz sözcüklere bakarken bu esensiya ya da esans karşılıklarının çünkü İngilizce, Fransızca, İspanyolca da çok benzer bir biçimde o e, Latince, Eski Yunanca köklerden geldiği için sözcükler daha çok bu koku parfüm e, hmm. anlamında e, olduğunu altını çizdi. Atlamayalım. Almanca'da Geist hikayesini kısa vermiştik zaten demin. Bir de Zeyle diye de kullanılıyormuş. İngilizce'de malum Spirit, Essence, Ghost ama bu hani işte filmlerdeki ruhlar <gülüyor> evet. gibi. Bir de Soul var. Soulla ile Spirit'in ayrımı biraz kafa karıştırıcı. Vakit olursa Hakan Yüceferle ile konuşacağız. Fransızça'da Lam gene Esprit. Farsça'da Ruh, Can, Revan. Sanskritçe'de çok anlamı var. Atman, Atta, purusha, Cid, Citi, Cetane, hem ruh, hem can, hem canlılık, dirilik anlamında kullanılıyor. Eski Türkçedeki tin ise gene yel, soluk, can ve ruh anlamlarında Uygur Türkçesinde çok benzer tın. Mesela tınmak, dinlemek anlamına geliyor. Soluk almaktan, dinlenmek. Soluk alıyorsun dinlendiğin hmm. zaman. Dinlenmenin kökündeki din o t değişikliğiyle olmuş. tındurmak, dinlendirmek gibi. Hmm. Böyle biraz uzun oldu ama... İşte tinin nişan yanında Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bir kelimeyken... ...dil devrimi döneminde Kaşgari'de bulunarak dolaşıma sokulan sözcük, sözcüklerdendir demiş. Türkiye Türkçesi biçimin normal ses evrimi çerçevesinde... ...din olması gerekirdi demiştin diye de... ...din olması evet, gerekirdi. Dediğin gibi evet. eski Yunanca psikiyer, Latince... ...Spiritus, Arapça ruhla eş... ...değer aynı, eş anlamlı aynı zamanda. E, Titsa'da yine benzer şeyler var ama... ...tekrar edeyim istersen... E, ...Türkiye Türkçesinin etimolojik sözlüğünde... ...can, kalp, gönül... ...karakter, canlılık, şevk anlamları var... ...anlamları var ruhun. Aynı zamanda ölü hortlak anlamı var... Hı -hı. bildiğimiz ...yüz yanak anlamları ama... ...bu daha çok farklı ruhdan gelen... ...yüz çehre anlamından... Hmm, ...ruha evet. dönüşmüş... E, yanda yine nefes, soluk, esinti... ...güzel koku... Bu ...çok hoşuma gitmişti, güzel koku anlamı var... ...aramca'da yine ruh... ...nefes, soluk, esin, vahiy anlamları var... ...İbranice'de... ...roah aynı anlamda... ...nefes, soluk, esin, vahiy anlamları var... ...yine eski Yunanca... ...epinoma ve latince spiritus nefes ruhun karşılığıdır demiş e, nişayen. TDK'de ise dinlerin ve dinci felsefelerin... ...insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği canlandırıcı ve etkin ilke tin demiş. Bu herhalde edisyonla ilgili bir şey. Hı, dinci felsefe. De e, dinci dinci. Şu anki edisyonda olduğunu zannetmiyorum. <gülüyor> Mecazen canlılık demek aynı zamanda ruh... Ee, en önemli nokta öz anlamı var. Evet. Aynı zamanda esans bildiğimiz. Ee, felsefede de bedeni etkin kılan canlılık ilkesi bedenin hayal gücü diye bir anlamlandırmış ted Bir de ruh ölçümü diye bir şey var. Psikolojide geçiyor. Bu ilgimi çekti. Ruhsal süreçlerin ölçülmesinde kullanılan araçları ve yöntemleri gerektiren bir ruh bilim dalı psikometri. Ruh hmm. ölçümü. ted hmm. bunlar var. Evet biz bayağı zamanın hmm. e, önemli bir kısmını aldık. E, sevgili konuğumuza e, sözü veriyoruz. En azından e, nasıl bir başlangıç yapıp hmm. e, nelere değineceğiyle ilgili bir genel bakışta olabilir. Çünkü birkaç dakika sonra şarkıya gireceğiz ama bir evet. sözü aktarmış olalım. Tamamdır. Ya şöyle aslında zaten Platon'da da Avista'da değilse bile özellikle Platon'da yani ruh sözcüğünün karşımıza çıkma şekli gündelik dilden türüyor bayağı. Yani gündelik dille devamlılık içinde o yüzden sözlük taraması zaten bir nevi giriş olmuş oldu bize. Hı hı. Ben yine de biraz daha geriye gideyim. yani Hemen Platon'dan başlamayayım da yani Antik Yunan'ın en eski metinlerine bakalım biraz. Tamam. Yani özellikle de e, Homeros'a bakabiliriz. Yani Antik Yunan'da her şeyin başlangıç noktası olarak e, tamam. ilk kaynak Homeros. İşte M.Ö. aşağı yukarı 8. yüzyıla denk geliyor Homeros. Homeros'un iki büyük dev destanı var biliyorsunuz. İlyada ve Odiseya. Yani bu da psüke sözcüğünün yani ruh sözcüğünün kullanılarına baktığımızda... Yani ...iki büyük e, kullanımı birbirinden ayırt etmek mümkün. Yani bir tanesi e, yani özellikle savaş sırasında e, tehlikeye attığımız şey psüke. E, yani öl ölürken de kaybettiğimiz şey. Can gibi. Yani bu tam Hı -hı. olarak can aslında. Ruhtan çok can. Yani canını tehlikeye atmak. işte Hı -hı. Senin için canını canımı veririm falan derken... Yani senin için canımı bile tehlikeye atarım derken ya da işte can, ölüm sırasında canımı vermekten söz ederken e, Homeros evet. psik ediyor. Türkçe'de buna can karşılık geliyor. Hı. İkinci kullanım yani Homeros'ta e, ölüm anında bedenden ayrılan ve e, işte Yunan mitolojisine göre yeraltı dünyasına ya yani ölümden sonraki aleme geçen şey. Buna biz herhalde ruh deriz Türkçe'de. Can demeyiz. Yani. Hmm. Yani evet. Can bedenden ayrılınca filan diyoruz ama yani bedenden ayrılan şey ve işte ölümden sonra da varlığını sürdüren şey daha çok ruh gibi bir şey. Evet. Yani Homeros'ta karşımıza çıkan iki büyük kullanım bu. Yani bir savaşlarda tehlikeye attığımız şey, ölümde evet. yüz geldiğimizde tehlike attığımız şey. Aslında iki... o can diyeceğiz ona. Evet. Mi? Daha çok biz... İkincisi de yeraltı dünyasına işte Hades'e giden şey. Hımm. Küçük bir dipnot yani yeraltı dünyası antik Yunanda yani çok parlak bir yer değil. Yani bugünkü cennet cehennem gibi ilginç bir yer değil. Hatta Akilleus öldükten sonra yeraltı dünyasında şöyle diyor yani yeraltı yani yer dünyasında ölülerin kralı olacağıma yani yer yüzünde köle çiftçi falan olurum daha iyi diyor yani yer altında bir tür gölgeye dönüşüyor. Yani gerçek hayat yine bu bedenli e, dünyevi hayat diyelim. Ölümden sonraki hayat Yunanlar için böyle dünyevi hayatın bir tür gölge versiyonu gibi. Bugünkü diyelim tek taneci din anlayışının tersine Evet. İyi bir başlangıç <gülüyor> İyi. oldu. Hem Tamamdır. de e, şey geçmiş Etkileyici ve omer ozlar. Evet. İyi bir başlangıç oldu. E, bir şarkı arası verelim. Hem devam bu kadar edelim. Biskede demişken. Evet. <gülüyor> efendim e, parçamız aslında Hakan Yüceferden geliyor. Evet. <gülüyor> Sanki o söyleyecekmiş gibi oldu ama o önermişti. <gülüyor> Al <o> mikrofonu başlıyor Talking Head'tan Psycho Killer. Can't relax, can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real. Efendim 94.9 Açık Radyo'da kamusla güreş devam ediyor. Artık ruh sözcüğüne giriş yaptık. Konuğumuz Hakan Yücefer felsefe başlığı altında ee, aslında e, Platon ve Aristoteles'le ruh anlayışıyla gidecektik. Ama ondan önceye Homeros'a değinerek evet, Yunan kaynaklarına başladı. başladı. başladı Gayet de güzel bir başlangıç oldu. Devam edelim. Tamamdır. yani Bu 8. yüzyıl dediğim gibi Homeros. Ya Bundan sonra çok genel bakarsak yani tek tek yazarlara bakmayıp genel kuş bakışı bakarsak ya 6. 5. yüzyılda yani hala Platon'un öncesindeyiz daha gelemedik. Yani ruh sözcüğü biraz daha hmm, Homerus Tokine göre sanki anlam alanını genişletiyor gibi. Yani en psikos sözcüğü işte canlı olmak, ruhlu olmak. Hmm. Baya e, canlıyı cansızdan ayıran şey gibi kullanılıyor. Yani ruh sahibi olanlar canlılar, ruh sahibi olmayanlar cansızlar Gibi olmaya başlıyor Dolayısıyla ruh sadece insan için değil Hayvanlar için de kullanılmaya başlıyor Homeros'takinin aksine hmm. Bir tane ilginç örnek Bu Aristoteles'in yalancısıyız Bu da Aristoteles ruh üzerine Kitabının başında söylüyor bunu Tales, mesela mıknatısın da Ruhlu olduğunu söylüyormuş Hareket ettirdiği için <gülüyor> muhtemelen <Yani> mıknatıs, <gülüyor> Hareketsiz şeylere hareket kazandırdığı için Hareketle yaşamla ilgili olduğu için Mıknatısın da ruh sahibi olduğunu söylüyormuş Dolayısıyla bir tür animizm kalıntısı ...hala ilk Yunan filozoflarında varmış gibi gözüküyor. İşte evet. Thales biliyorsunuz bilinen ilk filozof gibi düşünülüyor evet. felsefe tarihlerinde. Evet, ee, Tanrılara bağlamadığı evet. için artık bir çok evet. kısa bir animizmi de açıklayalım mı? Animizm, bugün cansız diye düşündüğüm şeylerin de ruh sahibi ve aslında canlı olduğunu... ...işte düşünen yaklaşım diyelim. Yani En eski kültürlerde bir tür animizm var... Antik Yunan düşüncesinde artık bunun çok basit kalıntıları var sadece. Yani animist bir filozof yok. Doğrudan animist olduğunu söyleyebileceğimiz bir filozof yok. Bende hala kalıntıları var galiba. Evetimizde biraz anladım. var. Evet. Nasıl ya nasıl var kalıntılar? Var ya. Ben de gerçekten böyle eşyalara, maddelere cansız olduğu çok belli olan şeylere bir zaman zaman ...yaşıyorlarmış hissiyle... ...ya da orada karanlıkta kaldılar... ...aydınlığa çıkarayım... ...işte çok kötü bir yerde iyi bir yere alayım gibi... ...neyse artık... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...öyle bir şeyim var yani... ...itiraf ediyorum, buyurun. <gülüyor> ee, o zaman şöyle... yani ...bir noktada anlam genişlemesi olmuş... ...bunu tam takip etmek zorsa da... yani ...Homeros'tan 6. Beş, 5. yüzyıla... ...Milattan önce... ...artık bütün canlıları... ...hayvanları kapsamaya başlamış... ...diğer yandan... E, ...erdemler, işte tutkular... İşte ...ateşli bir aşk, öfke... ...cesaret vesaire gibi şeyler de... ...ruhla ilişkilendirilmeye başlanmış. Bu güzel bir örneği. Platon'un... ...Lahis diyaloğunda cesaret üzerine... ...bir diyalog bu. Cesaretin Hı. ikinci tanımı... ...Platon'da... ...ruhun kuvvetli olması demek. Dolayısıyla Doğrudan ruh, ruha yüklenen... ...bir şey olmuş oluyor. Cesaret gibi... ...bir adam. Tutkular için de... ...geçerli. Tragedyada bir sürü örneğini... ...bulabiliriz bunu. Evet. Ve bilissel fonksiyonlar da, kognitif fonksiyonlar da işte hatırlama, plan yapma falan gibi şeyler de ruhla ilişkilendirilmeye başlanmış bu dönemde. Hmm. Yani dolayısıyla bayağı bir anlam genişlemesi olmuş. Evet. Ruhun <gülüyor> ölümsüzlüğü tabii ki sık sık gündeme gelen bir konu bu dönemde. Ama dediğim gibi yani Hades hakkında konuştuğumuz şeyi hatırlarsanız, yani ölümden sonraki hayat... Yani bu dünyanın böyle soluk bir kopyası gibi bir şey olduğu için yani ölümsüz olmak e, çok ilginç bir şey değil eğer öyle olacaksa. Yani Hı -hı. Bu dünyayı dadanan bir türlü hayaletimsi varlığa, bir gölgeye indirgenecekseniz yani ölümsüzlük böyle peşinde koşulacak bir şey olmasa gerek. Hı -hı. E, ama ölümsüzlük gelenekleri özellikle Pitagorasçılarda ruh kötü gelenekleri var. Yani Presokratik Sokrates öncesi filozoflarda ruhun ölümsüz olduğunu, işte bir bedenden diğerine gittiğini falan söyleyenler de var. Bir rivayete göre Empedocles işte eski hayatlarından birinde bir genç kız, bir tanesinde bir genç oğlan bir tanesinde bir çalılık nedense evet. bir tanesinde de yanlış hatırlamıyorsam bir balık filan olduğunu söylemiş. Ha. Dolayısıyla böyle bir ruhun ölümsüzlüğü fikri de var. Bir bedenden diğerine. Geçerek. Evet bir hayvandan çalına oradan yeniden insana falan geçerek. Tabii ruh göçüyle ilgili hala bu tür inançları olanlar başka başlıklar altında bu açıklamalar ben hala duyuyorum yani. Evet. evet. <gülüyor> ya yine de bunun ne kadar bas, yani antik Yunanlar için ne kadar baskın bir görüş olduğunu kestirmek zor yani. Empedokles bir filozof sonuçta. Bir küçük bir not Empedokles psikolojik sözcüğünden çok bizim üzerinde duyduğumuz daimon sözcüğünü kullanıyor metinlerinde. Yani daimon daha baskın ama u anlamında yine kullanıyorum. Bu bedenden bir bedenden diğerine geçen şeye diamond diyor o. Peki bir ayrım var mı yani köken olarak diamond'a bakıldığı zaman ya da genel kullanımı içinde e, ruhtan farklı bir çağrışım yaratan bir şey var mı diamond'da? Diamond Sokrates'in duyduğu iç ses diamond mesela. Hmm. Yani cin gibi bir şey aslında. Hmm. Yani Sokrates'e bir şeyler yapmamasını söyleyen bir ses var ya. Evet. içinden İçinden işte onu bazı kötü eylemlerden falan durduran bir ses var. Evet. O daimon aslında. Ama sonradan bu e, yani daha tek tanrıcı dinlerde demona yani şeytana dönüşüyor aynı sözcük. Hmm. Ee, ha, bu, da demon evet. olmuş oluyor. bir şey. Evet. Ama Sokrates'e yapmamasını söylüyor. Evet yani Platon'a bakarsak yapmamasını söylüyor. Sokrates hakkında bir dizi tanıklık var. Ee, Senofon'a bakarsak bazen yapmasın da söylüyor. Hmm. Yani efsane neler bu konuda muhtelif diyelim. Bu da ayrı ilginçmiş. Evet. O Platon da sadece yapmamasını söylüyor. Ya yani bir tür vicdan gibi bir şey. Evet. Sevgili dinleyenler biraz süre biz daraldı. İlk program çok çok geçti. <gülüyor> evet. Böyle göz açıp kapana kadar geçiyor gerçekten. Hafta Hakan'la devam edeceğiz zaten Hakan Yücefer'le. Ben çok konuştum kusura bakmayacağım. E, estağfurullah. Ama yok öyle o. Biz bu sefer ilk yarıyı aldık ya. Bir dahaki sefer almayacağız. E, bugünkü destekçimiz Oya Özarsana bir kere daha teşekkür ediyoruz. Hakan Yücefer'e. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Hakan'la. Haftaya tekrar Hakan'la birlikteyiz. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. İyi haftalar. İyi haftalar. Kamusla Güreş